Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zeri 21 Eylül 2017 Günlerden Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Yeşil Bülten programıyla radyolarınıza veya bizi her nereden dinliyorsanız oraya misafir oluyoruz. Ben Utku Zırı Teknik Masa'da Selahattin Çolak tweetleriyle de Seçil Türkan Yeşil Bülten'i bu 25 dakikada sizlere farklı mecralardan hem radyodan hem sosyal medyadan hem de e, internet üzerinden radyodan ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugünün gündemiyle başlayalım. Yeşilbülten'de bugün yatağını konuşacağız. Türkiye'nin bir cennet köşesinin tam ortasında kaderi kömürle birlikte ne yazık ki anılan bir ilçe yatağın. Etrafında Türkiye'nin en önemli tatil beldeleri, tatil yöreleri var. Ama yatağın ne yazık ki 1985 yılından beri çalışan bir termik santral ve ona ham madde ...sağlamak amacıyla civarda açılmış çeşitli kömür yatakları. Bunun dışında da başka diğer madenlerle birlikte anılıyor. Son dönemde de orada farklı köylerde, farklı mekanlarda bir mücadele sürüyor. Muğla'yı yatağını savunuyor köylüler ve orada birlikte bir arada yaşadıkları doğayı, doğa için mücadele ediyorlar. Onlardan biri de Gökgedik köyü bir gün evrensel gazetelerinde haberlerle o köyün hikayesini dinlemişsinizdir bir de Turgut köyü var yine o da bugün konuşacağımız e, meselelerden birini oluşturuyor. Hemen Gökgedik köyüyle başlayalım. Gökgedik Köyü'nde fıstık çamları bölgenin de geçim kaynağı olan ve aynı zamanda zeytin ağaçları yine bölgede önemli geçim kaynaklarından biri ama kömür ocakları tarafından bu ağaçların pek çoğu zaten yerle bir edilmiş durumda geçtiğimiz yıllar boyunca. Üstelik bir de or orada... Gökgedik'te ve Turgut'ta pek çok antik uygarlığın kalıntıları da var. Bu açıdan da önemli. E, köylülerin hem toprakları için mücadelesi hem de e, tarihi sit alanlarının e, korunması için verdikleri mücadeleleri konu edeceğiz bugün. Gökgedik'te bir felspat madeni e, kurulması planlanıyor. Bu daha çok cam endüstrisine, e, endüstrisinde kullanılan bir ham madde felspat ve Orada o bölgede şey, köyün yakınlarında dört yıldır bir ferspat madenciliği yapılıyor. Köylüler de artık yeter demiş durumdalar. Onların sesine kulak vereceğiz. Gök Yedik köyünden Muharrem Yöntem telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz Muharrem Bey. Merhaba, hoş geldin. Ee, öncelikle dinleyelim sizi ne oluyor yani siz köyünüzde bu hatta bu hafta için böyle bir tedirginlik içindeydiniz ee, daha fazla ağaç kesileceğine dair bir tedirginlik vardı oradaki madencilik faaliyeti için ee, şu an için bir ağaç katliamı yok ama e, bir e, sizin de konuşmak insanlara duyurmak istediğiniz bir mücadeleniz var ee, nedir evet. durum efendim gökgedik köyünde şimdi Şu anda tedirginlik aynen devam ediyor Geçen hafta Sayın Akam Bey, Belediye Başkanımız, Sayın Bir Komutanımızdan yaptığımız iştirazı, köylülerle beraber toplantı ve belli bir zaman Çam kesiminin durduracağını, biz hukuki mücadelemizin devam edeceğine aktardık. Şu anda da mevcut konuda, hukuki süreç başlamış durumda. Siz bir hukuk bundan mücadelesi sonra, de başlattınız bu anlamda. Belli bir süre evet. için sanıyorum e, söz de aldınız. Yani e, maden evet. artık eskisi ha. kadar yoğun çalışmıyor sanıyorum değil mi? Evet. Şu anda gelen yetkililerimizin bir faydası oldu. Artık bundan sonrasını hukuk mücadelesinde devam edeceğiz Yani Ne olursa olsun biz yerimizden, yurdumuzdan hı hı. kalkmak ve yerimizden ayrılmak istemiyoruz yani. Bu bize çok tedirgin ediyor. Geceleri hiç uyutmuyor. Ne nedir Gürültüden? bu tedirginliğin Toz'dan. kaynağı Muharrem Bey? Ne ne gibi zararlarını görüyorsunuz siz bu bu bölgenin mağdurunu? Görüntü yeşil yok oluyor. Bundan önceki yerde 2000 kusur fıstık çamı katledildi. Şu anda ilk birinci bölümde görünen yer 400. Kademeyi bindiriyorlar. Bize 400 dediler mi iki sene sonra 2000'i çıkıyor ağaçlar. Yani artık yeter de zamanı geldiğini düşünüyoruz biz. Yerimizden, yurdumuzdan olmamak için köylü olarak hep birlikte mücadelemize sürdürüyoruz. Hücümüzün yettiği yere kadar, sesimizin duyduğu yere kadar. Bundan sonra da devam edecek yani. Peki Muharrem Bey, şunu da sormak isterim size. Ee, şimdi 2000 bugüne kadar 2000 ağaç kesildi diyorsunuz, değil mi fıstıkçama? Evet. Ee, zeytinlikler de var sanıyorum bölgede. Yine sizin geçim kaynaklarınız arasında. Evet. Hı -hı. Ee, o noktada da bir zarar yaşadınız mı yani zeytinliklerde zarar gördü mü? Ya da önümüzdeki evet, önümüzdeki evet. süre zeytinliklere zaten... de zarar verecek noktaya mı geliyor? Evet. Zaten şu anda madenin bir ocağı zeytinliğin içinde çalışıyor. Bizim komşu Köy olan Hacı Ömer'ınlar köyünde. Hı hı. Onlar zeytinler komple gazlıyorlar yani şey. Orası tapılı bölge. Ücretini ödüyorlar 3-5 neyse zeytin olduğu gibi kaldırıyorlar. Evet. Peki e, bir de e, toz gürültü diyorsunuz. Evlerin çok yakınında bile çalışma var değil mi Muharrem Bey? Ya yani şu anda evlere yaklaşık tam metre olarak bilmiyorum ama 300 metre ancak fabrika kurulan yer. Bu madenin maden tesisinin kurulduğu yer mi? Evet testin kurulduğu yer yani. Peki termik santrale ne kadar uzaktasınız? Yani onun etkilerini de hissediyor olmalısınız uzunca bir süredir. Evet termik zaten belli. Onun zehri sabahları olduğu gibi çöküyor. Yani ağaçlarımız zeytinlerimiz için zeytin vermiyor. Belli bir verim vermediği yıllarca tazminat önerdi termik santralı. Evet. Muharrem termik Bey. bize Evet. Buyurun siz tamamlayın lütfen sözünüzü. Termik bize yaklaşık 15 kilometre gibi. 14-15. Vardı yani Ama tabii havayı e, kirletmesi sebebiyle zaten evet. önce bir süredir Hı -hı. tepkiler de o, o noktada e, odaklanıyor. Siz zaten Hı -hı. bunun zararlarını yıllardır çekiyorsunuz ama termik evet. santrala rağmen e, kurtulmayı, kurtarmayı başarmışsınız e, köyünüzü. Zira evet. aynı kaderi e, paylaşmayan sizinle kurtulam kurtulmayan köyler de var. Yeşil Bağcılar Köyü örneğin 2012 yılında evet. bir kömür Hı -hı. yatağı, yeni bir kömür yatağı için... Tümüyle taşındığı bir başka yere bir Toki konutlarına şimdi o konutlardan bile çıkarılması söz konusu Yeşilbağcılar kömürlerinin. Evet, evet. Ee, böylesi yatağını çevrelemiş bir e, kömür, e, maden ve termik santral. E, kabusu var diyelim artık köylülere bir kabus evet. yaşattığını söyleyebiliriz sanıyorum bunun evet. ama siz farklı pek çok köy e, orada biz artık bu köyleri terk etmeyeceğiz diyorsunuz mücadele ediyorsunuz evet. onlardan biri de evet. Turgut Köyü Muharrem Bey lütfen evet. ayrılmayın hatta devam edelim yayına Turgut Köyü'nden de bir bağlantımız olacak şimdi evet. e, onunla da konuşmaya başlayalım e, telefon attığımızda Turgut Köyü'nden Tayibe Demirel var Tayibe Hanım merhaba <gülüyor> hoş geldiniz tamam. hoş bulduk ben konuşabilir miyim? Biz sizi dinleyeceğiz tabii ki. Turgut Köyü'nde olan biteni bir öncelikle anlatalım dinleyenlerimize. Yabancısı olanlar, hiç duymamış olanlar öğrensinler Turgut Köyü'nde. Siz evet. e, ne için mücadele ediyorsunuz? Tamam benim sesimi kesmezseniz de moralim hani şey olmadan diyeceklerim hepsini beğenmiyor. Biz sizi dinliyoruz hiç evet. de kesmeyeceğiz ha. sesinizi. Buyurun ben Tayyip Hanım. E. Ben Muğla Yatağım Turgut Mahallesi'nden Tayyip'e demirelim. Eskiden köyümüz belediyelik, belediyelikle yönetiliyordu. Şimdi büyükşehir olunca yatağına bağlı bir mahalle oldu. Köyümüz dağın eteğinde kurulmuş havasıyla, suyuyla, yeşilliğiyle, cennet gibi bir yerdir. Köyümüzde Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in e, resim yapıp yıllarca yaşadığı Osman Hamdi Bey konağı bulunmaktadır. Lakin antik kenti Hekata tapınağı bulunmaktadır. 33 tescilli tarihi el su değirmenleri, restorası beklenen tarihi yerler bulunmaktadır. Köyümüzde eskiden tütüncülük meşhurdu. Halk tütüncülükle geçimine sağlardı benim çocukluğumda. Tütünü, tütüncülüğü kota konduktan sonra tütüncülüğü halk bıraktı. Gençler Marmaris Bodrum'a çalışmaya gidiyor. Halkımız ekonomik anlamıyla tütüncülük zamanlarında halkımız daha zengindi. Bir senelik tüttün parasıyla oğlunu evlendiriyordu idi veya bir satın el satın alı, alabiliyordu. Şimdi nerede köyümüzün elinde sadece e, geçimine sağladığı zeytinliklerimiz var. Onu da hükümetin halk fikri halkın fikrini kararını almadan zeytinliklerimize göz koydular. Ram peşinde olan zenginler daha zengin olsun diye kömür adı altında kömşü, komşu köylerimiz Eski çağ gitti, yeşil bağcılar gitti. Sıra yeşil turkudumuz'a geldi. Ankara'da mecliste oturup da bakanlarımız, milletvekillerimiz, halkın karar ve fikirleri alınmadan, neymiş efendim yer altındaki e, altını yarım metre altı hükümetinmiş. Kime sordunuz da bu kararları aldınız? Kamu yararıymış asıl, kamu yararı halkın fikirleridir. Bizlerin dedelerimizin babalarımızın alım teriyle emek vererek sıcak soğuk demeden gece gündüz çalışıp yetiştirdiğimiz geçim kaynaklarımızı bizlerin yaşam alanlarımızı zeytinleri keserek tabiatı yok ederek açık kömür ocağı olarak 100-150 metre derinliğinde ölüm çukuru cehennem çukuru olarak açarak köyümüze doğru yeşil turgudumuzu yok etmeye çalışıyorlar. Bizler köylü halkı olarak yaşam alanlarımızın, geçim kaynaklarımızın yok olmasını tüm halkımız olarak istemiyoruz. Köyümüze dokunmayın. Bu kararı veren siz büyüklerimiz gelip de tarlada, o sıcakta bir ağaç dikip de sulayıp yetiştirdiniz mi? Dünyada en uzun yaşayan ağaç zeytin ağacıdır. Nesilden nesile miras geçer. Bin sened, seneden uzun yaşarmış. Sizler... Sizlerin yer altını köstebek gibi kazıp da bir seferlik olmak üzere çıkardığınız kömür. Ee, hani devamı? Arkasına bıraktığınız enkaz tabiat yok oluyor. Doğa yok oluyor. Bitki örtüsü yok oluyor. Ayrıca, ayrıca halkın yaşadığı yaşam alanları, geçim kaynaklarını yok ediyorsunuz. Köylünün zora koşarak zorla sahip olduğu köylünün malını mülküne alıyorsunuz. Kara, kara kömür adı altında köylüyü köyünden ettiniz, tarlasından, tokatından da ettiniz. Kömür çıkardığınız büyük enkaz halindeki büyük araziler kimi oluyor düşünün, mantık yürütün, gerçeğe bakın. Para her şey demek değildir. Köylünün malını zorla sahip olup, talan edip, Ankara'da, İstanbul'da oturan, Lüks taksilerle gezip gazinoğularda zevk yerlerinde gününü gün eden zenginlerin olmuyor mu? Bunlar halka zulüm değil mi? Bu değil mi bu? Ee, ben Tayibe Demirel olarak geçen sene Eylül ayından bu yana bu konuda mücadele veriyorum. Önce Türkiye'nin 25 büyük mevkilerinde görev eden kaymakam, vali, başbakan, cumhurbaşkanı, enerji bakanı ne diye aklıma gelen bütün yüksek mercilere tacitlü mektup yazdım. Kiminden olumlu, kiminden olumsuz cevaplar geldi. Toplantılar düzenledim. Ama kim, kim bana yardım elini uzatmak istediyse koştum. Gittim. Tabiatı korumak isteyen çevre desteklerinden Destek aldım. Hepsinden Allah razı olsun hepsinden. Sonra Turgut Yardımlaşma ve Kültür Vakıfları Koruma Derneği'ne köyün kadınlarıyla birlikte üye olduk. Şu anda dernek adı altında birlikte hareket ediyoruz. Mücadelemiz de başarılı olacağına inanıyoruz. Köyümüzü yok etmenize seyirci kalmayacağız. Buna duyun bilin. Ben ve köylü arkadaşların kazı alanlarını sık sık gidip bakıyoruz. Ne olup bitiyor diye. Şu anda kamyonların önünde 3000 yıllık tarihi yok ederek kazılar devam ediyor. Çocuk mezarları, küp mezarlar, arkeologlar çeşitli değerli süs eşyaları çıkarıyor. Yani arkasında kamyonlar geçmiş tarihi yok ederek ilerliyor. Vurun abalıyı der gibi. Kamyonlar ilerliyor. Gelin bir bakın şu anda Eski Turgut girişi yeni yol arasındaki mezarlık duvarının kenarına kadar olan alanda 93 adet zeytinlik parsellerini yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar Turgut zeytinlikleri. Kömürcüler almaya kararlı. Kamyonlar hızla ilerliyor. Görünürde kömür yok. Köyümüz de arazilerini vermemekte kararlı. Köylüye kandırmaya çalışıyorlar kazdıkları alanlarda Lagine antik kentinin yüz ölçümü geniş antik alanları yok ediyorlar aslında tit alanı olarak geçmişi hemen yani, olarak gelmesi lazım ama bu araziler kimin umurunda zengin cebine girecek parayı düşünüyor halkın sesini kulak veren yok devlet büyüklerimiz sesimize duysun bizler vatan haini değiliz yaşam alanlarını savunmaz savunan Türk vatandaşıyız. Bizlerin yaşama hakkı yok mu söyleyin. Köyün üzerine bir nükleer bomba atın. Köyün halkı öldükten sonra kazabilirsiniz. Halkın psikolojilerini bozarak yavaş yavaş öldürmeye gerek yok. Günahtan korkmuyorsanız bunu yapın. Önce alma, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Benim gönlümün e gözümün yaşı hiç kurumuyor köyümün yok olacağını düşünmek bile istemiyorum köyümüzün aşağına kazdıkça köyümüz içme suları da yok oluyor olacak köye dokunmanıza gerek yok suyu kesilen köyde e, oturuluyor mu köylü e, oturulur mu köylü bu sefer kendiliğinden köyü terk ederek siz devlet büyüklerime sesleniyorum sesimizi halk, e, kulak verin çevremizdeki dağlar mermerden delik deşik köyümüzdeki antik kentleri yok ediyorsunuz. Siz büyük siz büyük devlet görevlilerimiz bizim köyümüzde tabiatı yaşam alanlarımızı yok edeceğinize, Lagina antik kentine, Hekata tapınağına, dünya UNESCO mirasına dahil etmeye uğraşın. Bacasız fabrika turizmden halkı Türkiye'ye para kazandırın doğayı yok ederek elektrik üreteceğinize rüzgar enerjisinden güneş enerjisinden enerjiye yönelsenize Türkiye'nin en çok güneş gören bölgesi buralar cennetimize cehenneme çevirmenize izin vermeyeceğiz yatağın termik santralı Türkiye'nin en zehirli termik santralı olduğu için yöre halkı kanserin her türlüsü halkın Mevcut halkta mevcut hastanelerde gelmiyor. Halkın ölümleri de hep kanserden oluyor. Kömürü bırak, santralları kapat, mutlu, sağlıklı yaşamamızı istiyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Tayyip ben Tayyip'e Demirel. Tayyip'e Tayyip Demirel, Tayyip Hanım bir, bir, biraz daha e, devam edelim süremiz var e, Muharrem Bey'e bir soralım. Çünkü sizin köyünüzde yani Turgut Köyü'nde 93 e, parsellik e, bir zeytinliğe istimlak kararı çıktı. Peki Gökgedik'te durum ne Muharrem Bey? Yani bu e, belli bir istimlak kararı yahut e, ağaçlara bir müdahale riski var mı? Oradaki durum nasıl ilerliyor? Hayır, burada hiçbir istimek kararı falan yok. Sadece orman yetkilileri 400'e yakın bir ağacımıza numara vermişlerdir hı hı. devlet yetkilileri. Bizde istimek kararı şu, bu hiçbir şey, köy halkından bir irtiba yoktur. Bu fıstık çamları işaretlendi de sanıyorum geçtiğimiz haftalarda değil evet. mi Muharrem Bey? Evet, 400'e yakın fıstık çama hı hı. numaralandı kesilmek üzere. Yani Hatta kesmeye bile geldiler geçen hafta. İhtiyarımızın i̇şte duyarlı halkın sonucu ertelendi. Bundan sonra hukuk mücadelemiz devam edecek. Nasıl Yolu... nasıl ertelediniz? Kaymakamla yapılan görüşmeyle evet. Mi ertelendi. Evet. Kaymakam geldi köyümüzü ziyaret Hı -hı. etti. Hı -hı. Belediye başkanı vardı. Köy halkı toplandı komple. Biz çamlarımızı vermeyeceğiz. İskanla birlikte belli bir zaman ama biz yine diken üstündeyiz. Maden istihdam yaratıyor mu gitse. köyde e, Muharrem Bey? Yani genelde argüman oluyor ya. Yani maden e, burada insanlara iş e, sağlıyor e, diyorlar. Ama evet. mesela siz fıstık ile geçinen bölgedeki arkeolojik kazılarda çalışıyor köylüleriniz bildiğim kadarıyla. Yani şu anda bizim istihdam sağladığı 8-9 kişi var. 150 hanelik köyden çalışan hı hı. maden de istihdam sağladığı konu bu. Onlara özel deniz seyahatleri dü düzenliyorlar kendilerinde çalışan bünyesini çalıştırdığı 8-10 haneye geri kalan vatandaşa hiçbir şey yok toz, duman, gece çalışması gerektiği halde gece sabaha kadar çalışıyor bizim 300 metre evlerimiz toz, duman içinde. Yetkililer geliyor diyor ki gece çalışamaz gelin bakın bakıyorlar yine çalışıyorlar işte bugün yarın gideceğiz belediyeye tekrar direkçelerimize sunacağız Hukuki hakkımız olarak. Gece çalışmayın diye. Artık yani her şey tak dedi. Turgut ile de birlikte e, iletişim halindesiniz sanıyorum değil mi? Orayla evet. birlikte de yürütüyorsunuz Hı -hı. zaten mücadelenizi. Genelde sağ olsunlar. Biz onlar, onlar bize destek veriyorlar hep. Yani çok diken üstünde yaşıyoruz. Huzursuzuz. Daha çok konuşmaya da gerek duymuyoruz artık yani hiç. Üç tane adam. Deyecek bir kişi bir köye kaldırmayı da yani yetkisi yok. Köye şey bile almıyorlar zaten. Kaleye bile almıyorlar yani. Köye gelip de yani biz sizin buradan bir ocak açacağız, bir yapacağız, bu çamları keseceğiz. Atamızdan, dedenizden kalan çama hiç bize danışmıyorlar bile. Sormuyorlar bile yani. Peki. Bu Buyurun. Niye kesiliyor diyor. Biz buradan bir ocak açacağız, herhangi böyle bir gerek duyduk diyor. Hiç, hiçbir vatandaşa yani... Asırlardır sahipli olan çamları hiç kimse sormuyor orman yetkilileri veya maden yetkisi Maden yetkisi yok zaten şu anda biz or ormanla muhatap oluyoruz devlet yetkilisi. Oralar mera yani, arazisi mi ağaçların bulunduğu yerler? Bizim tarihten hiç tapu geçmemiş hmm. topraktan. Hmm. Hiç kadastro bizim yerlerden geçmediği için meşhuriyetçi kalıyor yani ne devletin ne milletin. Şimdi yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte il özel idaresine devredildi sanıyorum. O şekilde devrediliyor bu evet. arazilerde. Hı hı. Büyük, güzel kişiler kalktı. ne diye devredildi bütün köy? Şirkete satıldığı beraber. yönünde bir bilgi var mı peki? Global Holding sanıyorum, değil mi? Straton isimli bir evet. tersipat maden şirketi Global Holding'e evet, bağlı. Global Holdingin bünyesinde barınan bir Straton veya bir madenmiş. Satılacak herhangi bir durum? Zaten önce ormandan iş çözülüyor. orman üzerine temizlemeceye maden gelmiyor zaten. Evet. Önce ağaçlar gidiyor. Sonra maden evet. başlayınca aslında insanlar yani, da yaşayamaz oluyor o köyde değil mi? Evet. Çevre şehircilikten gelenler diyor ki ağaçlar kesilmeden biz de çet ilgili herhangi bir izin veremeyiz diyor. Biz de köylü olarak soruyoruz ki yani ağaç kesildikten sonra çetine gerek var. Hmm. İznine gerek var. Her şey bitmiş oluyor ağaç. Şu anda kesilecek ağaçlar yani gelen, görenler oldu. 500 yıllık ağaçlar var içinde. Yani bizim iki kuşak önümüzdeki insanlar hatırlamıyor ağacın. Hepsi biz dünyaya geldiğimizde böyle bulduk. Böyle devam ediyor diye. Bizler zaten de yani ben 54 yaşımda bir adamım yani. Biz hatırlasak 45 sene hatırlıyoruz. Muharrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Hatta sanıyorum Tayyip'e hanım da. Evet, De biliyorum. Devam edelim e, birlikte. Eee evet. Hanım, bir bir termik santral daha planlanıyor o bölgeye. Siz zaten ha, meselenen haberdarsınızdır. bundan 5 sene önce zaten ben duyarlı bir Turgutlu duyarlı bir vatandaş olarak, Türk vatandaş olarak bundan 4 sene önce belediyelikler zamanında, Mahmerbahçeli zamanında, Salih Özhan zamanında bizim evlenme salon Turgut e, Çarşı içinde evlenme salonunda Çet raporu aldık, 40 yöne termik santralı açmaya geldik diye milleti bilgilendirmeye toplamışlarına geldiler. Ben o anda caminin yanında Musalladaş'ın da e, Gardeller Ahmet abi diye astım bronşütten, e, kanserinden işte öldüğüne o anda onlar konuşurken siz buraya niye geldiniz dedik 5-4 sene, sene önce. Bak Musalladaş'ın da oturan, yani yatan şu anda cenazesi kalkıyor. Bu termik santralından dolayı hastım broşitten adam öldü. Her kanserin her türlüsü burada. Biz e, bizim 8-9 kilometre yatan termik santralı bizim revante olduğu için o kadar yatağın kendi çapı kadar olmasa da bizim o kadar etkilenmiyor gibi. Yatağın daha çukurda kalıyor. Orada daha çok dumandan etkileniyor. Yine öyleyken buranın bütün ölüm teşhisleri, bütün ölüm bir şeyleri hep kanserden ölüyoruz şu anda. Başka herkes kana tarafı görüyor. İzmir'de, Aydın'da işte orada ölümü gidiyoruz. Geç genç insanlar ölüyor. Neden? Gırtlak kanseri, akciğer kanseri, istirahim işte kanseri, yani farklı kanser, meme kanseri işte öl bunlardan. Ya biz böyle yaşamaya hak etmiyoruz. Ankara İstanbul'da oturan, bizlerin herkesin oyuyla orada oturan, bizlerin seçtikleri herkes seçtikleri kişiler bizi böyle zulüm çektirmelerine gerek yok yani. Bizim yaşama hakkımız Türkiye topraklı. yoksa söylesinler. Onu söylesinler. Biz istemiyoruz termik. Kirli termik tamam. Termikten cebine para koyan zengin olan oldu. Ben bunu itiraz etmiyorum. Bak bu doğrusu termikten ama bunları yaparken bir de madalyonun ters tarafını çevir. Cebini zenginle cebine para girerken bir de sağlıklarını kaybetti millet. Bu çalışanlar da sağlıklarını hep kaybetti. Benim kardeşim de orada çalışıyor şu anda. Nefes alamıyor. Ben de astım bronşiklüyüm şu anda. Belki benimki ölüm teşhisimde ileride kanser olacak. Çünkü herkes burada yaşıyor. Biz burada tekrar bu bütün sahaları biliyoruz şu anda bizi çevreciler şeyleri bütün şey öğrettiğimiz internetlerden gösterdi. Termin yanında Bözük, Kappa, Dağdibi. Şu anda Dağdibi kaldıklar kaldırtılar. Yazık, yazık halk ağlıyor. Tok evleri yapılan, tok evlerinde he, orayı da de kaldıracağız demişler. Niye kaldırdınız halkı oradan oraya? Eskişehir 3 yok kalktı, dördüncü 3 kalkacak galiba. Evet. Yani orayı kaldırıp, burayı yeşillikle doğayı yok ederek, şu Hacı Bayramlar Köyü, gök Gökgedik, bu biz elimizde şeyler var şu anda, Kırıkköy, Termik Santralı Kırıkköy'ün açılacak. Bütün bu sahala oğulağımız da dahil olmak üzere, bu bütün tahallalarımız aşağıdaki. Bütün altında kömür varmış. E kardeşim millet, dünya, uzaya çıkıyor. İlim, bilim her şey ilerledi dünyada. Biz Türkiye olarak niye geride kaldık? Beni okusaydı bu ben bir yüksek bir adam olurdum. Ama okutmamış, daha ufak yaşta evlendirmişler. Ama içimde kaldı her şey. Demek istediğim bir vatandaş olarak sesleniyorum Türkiye'deki bütün bu izinleri verenlere. Ya kardeşim rüzgar enerjilerini yönelsinler. Dünyanın yaptığı gibi. Türkiye'nin en güzel güneş gören yerleri burası. Türkiye'nin en güzel doğası, cenneti, Marmaris Bodrum'un yakın burası. Doğa evet. turizmleri, antik kentlerimizi onları yükselsen, turizmi yükselsinler. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine yapsınlar elektrik üretimlerini. Bu doğaya, yaşam kaynaklarımız yok etme hakları yok. Tayyip Hanım çok teşekkür ediyoruz. E, süremiz yettiğince e, sizlerin sesini duyurmaya çalıştık. Sizlerle konuşmayı, oradaki durumu öğrenmeye çalıştık bizler de. Hem Muharrem teşekkür Yöntem ederim. hem Tayyip Demirler her ikinize de çok teşekkür çok ediyoruz. Allah razı Sağ olsun. dinlediğiniz ederim, fırsatı ol. Sağ ol. Sağ olun Allah razı Sağ ...mümkün olduğu kadar sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Umuyoruz teşekkür bir faydası ederim. olur diyelim biz de. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim Hatta ben. Bey. Sağ olun. Değerli dinleyenler... Sağ olun, sağ olun Muharrem Bey. Değerli dinleyenler, e, yatağını konuştuk. Kaderi kömürle çizilmiş bir yer. Üzerine bir de termik santral... Turgut ve Gökgedik köyleriyle konuştuk. Gökgedik köyünde bir felspat madeni nedeniyle kesilmesi planlanan ağaçlar ve yok edilmesi planlanan tarım arazileri var. Bölgenin geçim kaynağı aynı zamanda. Turgut'taysa ise hani hep böyle biraz romantik de olsa anıyoruz ya kentlerde küçük üreticiler. İşte o küçük üreticiler, o aile çiftliği sahiplerinin olduğu, zeytinlerle geçimini sağlayan, zeytinlikle geçimini sağlayan Turgut köyü. Üstelik bir de eski adıyla Leyna bir köy. Bu köy ve Lagina ve Hekate e, tapınaklarına çok yakın bir bölge. <gülüyor> Hekate tapınağının 150 metre ilerisinde bir de termi, yeni bir termik santral planı var. Yeni kömür havzaları açılmak isteniyor Turgutköy'ün etrafında. Görüyorsunuz çok kararlılar. Belagat gayet düzgün ve kararlılıkları her hallerinden belli. Yaşam için mücadele ediyorlar. Yatağını konuştuk bugün Yeşil Bülten'de. Noktalayalım programı haftaya görüşmek dileğiyle.